Allah'a hamdolsun. 33 defa Allahu Ekber, Allah en büyüktür, deyiniz. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na aittir. O'nun her şeye gücü yeter. Yöneten ve cebbar olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bir ve çok kuvvetli olan Allah'tan başka ilah yoktur. Çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'tan başka ilah yoktur. Çok cömert ve ayıpları örtücü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ve gündüzün yaratıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur. Her yerde kendisine kulluk yapılan Allah'tan başka ilah yoktur. Her dilde anılan Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün iyilikleriyle bilinen Allah'tan başka ilah yoktur. Her gün bir yeni işte olan Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'a inanarak Allah'tan başka ilah yoktur derim. Allah'ın azabından kurtuluş için Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın katında bir güvence olması için Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başkasına ibadet etmeyiz. Muhakkak ve muhakkak Allah'tan başka ilah yoktur. İnanarak ve doğru sözle derim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'a kulluk ve köleliğimi ifade etmek için derim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Nezaket ve yumuşaklıkla derim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Her şeyden önce derim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Her şeyden sonra derim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Her şey ölür ve yok olur. Ancak Rabbimiz baki kalır. Hükümran olan ve her şeyi açıklayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümran olan ve gerçek hak olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce ve büyük olan Allah'tan başka ilah yoktur. Hilim sahibi ve cömert olan Allah'tan başka ilah yoktur. Şanı büyük olan Allah'tan başka ilah yoktur. İyiliği her şeyi kapsayan Allah'tan başka ilah yoktur. Şanı yüce olan Allah'tan başka ilah yoktur. Övgüsü yüce olan Allah'tan başka ilah yoktur. Devamlılığı yüce olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyüklüğü yüce olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sıfatları noksanlıktan uzak olan Allah'tan başka ilah yoktur. İsimleri kutsal olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yarattıkları sayısınca derim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yaratacakları sayısınca derim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Melekler sayısınca derim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yedi kat göğün ve arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Cömertlerin en cömerti olan Allah'tan başka ilah yoktur. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Tevbe edenleri seven Allah'tan başka ilah yoktur. Fakirlere acıyan Allah'tan başka ilah yoktur. Sapmış olanları doğru yola ileten Allah'tan başka ilah yoktur. Şaşkınların kılavuzu olan Allah'tan başka ilah yoktur. Korkanların güvencesi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yardım isteyenlerin mededi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yardımcıların en hayırlısı olan Allah'tan başka ilah yoktur. Koruyucuların en hayırlısı olan Allah'tan başka ilah yoktur. Varis olanların en hayırlısı Allah'tan başka ilah yoktur. Hakimlerin en hayırlısı olan Allah'tan başka ilah yoktur. Rızık verenlerin en hayırlısı olan Allah'tan başka ilah yoktur. Zorlukları açan Allah'tan başka ilah yoktur. Bağışlayanların en hayırlısı Allah'tan başka ilah yoktur. Merhamet edenlerin en hayırlısı olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Bize merhamet et. Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sözünde durmuş, Muhammed kuluna yardım etmiş, ordusunu muzaffer kılmış, tek başına düşman ordularını hezimete uğratmıştır. Ondan sonra hiçbir şey olmayacaktır. Allah'tan başka ilah yoktur. Nimet ehlidir. Güzel övgüler O'na aittir. Yere atılan taneler sayısınca derim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Çakıl taşları sayısınca derim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Kelimeleri sayısınca derim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Arşın ağırlığı miktarınca derim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yarattıkları sayısınca, kendisinin rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkebi miktarınca derim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birlik, teklik, evvelinde yokluk bulunmayan, ezeli ve ebedilik sıfatlarının sahibi, kendisinin zıddı, dengi, benzeri ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na aittir. Diriltir ve öldürür. O diridir, ölmez. Hayır onun elindedir. O her şeye kadirdir.